Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz nedir? Şirket. Eşşerike. Öyle mi? Evet, nasılsınız bakalım, metni okudunuz mu? Metni okumadan geldiyseniz, çıkın dersten. Biraz okuduk ne demek ya? Metnin hepsini okuyacaksınız. Biraz okumak yok. Sınıftan kovayım bari ben sizi. Burada sınıftan da kovulmaz yani değil mi? Var mı sınıftan kovma? <gülüyor> Sanki normal derste sınıftan kovuyormuşuz gibi. <gülüyor> Lafın gelişi. Önümüzdeki anıfta ders var mı? Var biliyorsunuz değil mi? Önümüzdeki hafta ders var ama önümüzdeki haftanın ünitesi sınava dahil değilmiş. Doğru mu? Yedi haftadan sorumlusunuz. O halde Evet doğru kovamayız buradan. Önümüzdeki hafta ders yapmayalım. Ondan sonraki hafta da ders yapmayalım. Ondan sonraki hafta telafi yaparız. Olur mu? Çünkü önümüzdeki hafta, perşembe ben yokum. Kabul mü? Hem de zaten vizeden sonraya ait konu olacağı için daha da iyi olur, finale yakın olur. Peki arkadaşlar, Bismillah diyelim mi? Var mı sorunuz eski ünitelerden? Nasıl yani biraz yavaş anlatacaksanız olur hocam, ne olur anlayamadığımız Zeynep. Hızlı mı anlatıyorum? Tamam, biraz yavaş anlatalım, hızlı gidiyormuşuz. Peki. Şimdi e, ünitelerimizi bir hatırlayalım. Neler okuduk? Hadi bakalım, siz hatırlatın. Yavaş gidiyoruz ya, ben bekleyeyim, siz hatırlatın. Yavaş de böyle oluyor işte. Ben söylemim, siz söyleyin. Hangi üniteleri okuduk şimdiye kadar? İslam Hukuku iki ünitelerinden bir. Akit'ten önce mal, mülk, mülkiyet değil mi? İslam'ın mala bakışı. İki, akit, iki hafta akit akdin kurumu, kurulumu, şartları, bağlayıcılığı, bozulması vesaire 3 4 dördüncü ünitemiz Bey ve icare Evet Altıncı ünitemiz selam Bey ve icare birdi selam sarf Evet selam sarf iki tane daha yok muydu ısısna ve ve ovediya daha sonra vedia diğerleriyle beraber değil miydi vekalet kefalet vedia Evet 6. ünitemiz öyle 7. ünitemiz de şirket arada atladığımız bir şey oldu mu Bunların hepsi mal mülkle ilgili Kefalet havale rehin vekalet vedia Ha, e, başka ne vardı orada vediye hangisiyle beraberdi bunlar altı beşte ne vardı hibe yok O dörtte sarf selam var ya sarf selam dört beşte sağdelen istisna verdi ama ha, peki 5'te ne vardı? Hibe rehin öyle değil mi? Hibe rehin vardı. Başka ne vardı orada acaba? Hibe rehin. Geçen haftaki ünitelerimizde vekalet, kefalet tamam ama hibe rehinle beraber ne vardı ya orada? Unuttuğumuz Hayır hayır onlar onlar geçen haftanın konuları kefalet havale. Ondan öncekini kastediyorum. Hibe var, ariye var, rehin var. Evet doğru. Ariye, hibe, rehin. Bir tane daha vardı galiba. Yok muydu? Ariye, hibe, rehin. Vasiyet miydi, vasiyet yaptık mı? Yok. Allah Allah, tur şuradan açayım ya. Hibe. Bir dakika dur şimdi size altıncı ünite var mı bakayım. Var. Ha, buyur. Ama uzaktık. Kefalet. Ha, bu geçen hafta pardon 5'e 5'e bakacaktık. 5. Sarf selam, istisna, vedia. Allah Allah. 4 neymiş? He? Hibe yok muydu ya? Aa, o zaman ha, doğru okuma parçası vardı doğru doğru şimdi hatırladım tamam güzel peki 7. üniteye gelelim hadi evet gelelim şirkete şimdi şirket yine bir ee, akit türü ya da bir yönüyle akit türüş, akit şirketleri olan kısımları ama İslam hukukundaki e, hukuki müesseselerden birisi, malla ilgili hukuki müesseselerden birisi de şirket. Şimdi öncelikle e, şirketin e, tanımı ve meşruiyeti üzerinde duruyor metnimiz. Değil mi? Önce şirket nedir? Niye e, böyle bir müesseseye ihtiyaç var? Meşruiyetini nereden alıyor? Dini meşruiyetinde bir sakınca var mı? Buna bakacağız. Şimdi e, şirket e, ya da eş, e, Arapça'da eş şirketu el şirketu iki iki tarafta da kullanılıyor. İki kalıbı var, iki sigası var. Şirket veya şeriket. E, karıştırmak bir arada olmak, iştirak etmek anlamlarına geliyor. Birbirine katmak anlamlarına geliyor. Halk kelimesiyle beraber Kur'an'da kullanılıyor. Yani iki veya daha fazla kişinin bir mal alacak yahut hak üzerinde birlikte malik olmalarına şirket diyoruz. Yani iki veya daha fazla kişinin bir mal yahut borç alacak ya da herhangi bir hak üzerinde Birlikte sahip olmaları, işte buna şirket diyoruz. Birlikte sahip olmaya. En kısa tabirle şirket mali konularda önümüze çıkıyor. Neden şirkete ihtiyaç var? Şirket fıkhi dini açıdan nedir? Bu konuda bir kere insanın sosyal hayatını yönlendiren ve yöneten doğal olarak insanın hayatını kolaylaştıran ve onun daha anlamlı ve güzel bir biçimde sosyal bir yapıda var olmasını sağlayan e, her türlü e, hukuki müessese İslam'a göre meşru kabul ediliyor. de böyle bir müessese. Çünkü insanlar bazı şeyleri e, herkes kendi başına yapamıyor. Ortak olarak yapmak da bir maslahat var. Bir menfaat, bir fayda elde ediyorlar ortak yapıldığı zaman. Işte bir taraf daha iyi yapabiliyor, diğer tarafın parası olabiliyor, bir tarafın e, işte kafası daha çok ticarete basıyor, öbür taraf daha fazla mesela mal e, e, işi, işi elle yapmayı seve, sevebiliyor, öbürünün daha çok ticari kafası oluyor, bazılarının da el ya da pratik zekası kafası oluyor. Böylece insanlar farklı farklı niteliklere, farklı özelliklere, melekelere ve kabiliyetlere sahip olduğu için insanların bu kabiliyetlerini birleştirdiklerinde daha güzel sonuçlar elde ettikleri görülmüş. Bir kere bu açıdan bir maslahat var akli bir e, ilişki olarak. Dolayısıyla Peygamberimiz e, hem e, cahiliye döneminde hem de İslam'dan sonra, İslam'ın gelmesinden sonra şirketin faydalı, mübah ve hatta güzel bir şey olduğuna dair teşvikleri var Peygamberimizin. Dolayısıyla bunu güzel görüp, hoş görüp onu teşvik etten hadisler olduğu gibi onun meşru olduğunu ve toplumda bir mali müessese olarak var, var olduğunu da biliyoruz Müslüman toplumunda. Dolayısıyla Peygamberimizden itibaren hem meşruiyetine dair sözleri var peygamberimizin hem de toplumda şirket diye bir müessese var ve peygamberimiz bunu ortadan kaldırmak için herhangi bir şeyde bulunmamıştır. Hatta teşvik etmiştir tersine. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de şirketin uygun, hoş ve güzel bir şey olduğunu ya da en azından mübah bir şey olduğunu gösteren ayetler var. Mesela hiçbir yerde Kur'an-ı Kerim şirketi kötülemiyor. Hatta insanların ortak bazı şeyler yaptıklarından bahsediyor. Ama bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyor. Mesela faiz alıp vermelerinden bahsederken haram olmadığı söylediği ayette bile hala faizin kötü bir şey olduğu hissini verecek şekilde anlatıyor. Ama şirketle ilgili böyle bir şey yok. Yani burada bir haksızlık yok. İnsanlara Ra batıl yolla malı elde etme imkanı veren bir yol değil bu. Dolayısıyla Kur'an bunu bir kötü olarak nitelemiyor ya da varsaymıyor. İşte ne diyor? Wa inna kethiran min alkhulata leybu bbi bazıhüm ala bazı illa ladinamanu amalusalihat wa qadilum ma hüm. Gerçekten ortakların Çoğu birbirine haksızlık eder, ancak iman edip salih amel işleyenler müstesnadır, onlarda ne kadar azdır? Burada ortakların birbirlerine hiyanet etmesinin kötülüğünden bahsediyor ama ortaklığın kendisini kötü görmüyor. Ee, işte bir başka ayeti i de Musa e, aleyhisselamın e, hikmet sahibi bir zat ile yaptığı seyahatte, اَمَّا الْسَف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ Gemiye gelince o denizde çalışan yoksullara aitti. Yoksullara, demek ki bir gruba ait. şirket ortak olarak. İşte, miras paylarında da malda ortaklığı ayet kabul ediyor. فَاِنْ كَانُوا اَكْسَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ Mesela eğer onlar daha fazla iseler, birden fazla iseler o zaman onlar üçte birde ortaktırlar diyor kardeşler için. Değil mi? Üçte birde ortak yani diyelim ki mirasın üçte biri kardeşlere düştü. Onlar o kısımda ortak. Mesela onun bir ev olduğunu düşünün bölünemez. Dolayısıyla paylaşamazlar. O evde ortak olmuş oluyorlar. Bunu da kabul ediyor varsayım olarak İslam. Ayrıca diğer mali hükümlerle ilgili meşruiyet olarak dayandığımız e, ayetler burada da geçerli. Nedir onlar? Mesela Peygamberimiz şey, ayet-i de e, allah Teala e, ey iman edenler e, akitlerinize yani sözlerinizle, e, fiillerinizle bağladığınız bir şeyi yerine getirin. بلوقت, akitlerinizin gereğini yerine getirin diyor. Şimdi burada eğer bir iki insan ortaklık yapmaya karar verdilerse bunun gereğini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da onun meşruiyetinin delillerinden birisi. Hatta meşruiyetinin ötesinde müstahap ve sünnet olduğunu gösteren şeyler de var. Bir kere Peygamberimiz hem de biraz önce söylediğim gibi İslam'dan önce, nübüvvetten önce Ortaklık yapmıştı, nübüvvetten sonra da yaptı bir kere Peygamberimizin e, yapmayı sevdiği bir şey. İkincisi, işte bir hadis-i şerifte, burada da e, nakledilen hadislerden biri, Kun e, Saib bin Ebi Saib ile Peygamberimiz ortaklık kurmuş. Mekke fethi sonrası kendisiyle karşılaşınca ona şöyle demiş, كُنْتَ شَرِيكِ فِي الْجَاهِلِيَّ فَكُنْتَ خَيْرَ la لَا ve la تُمَارِينِ Cahiliye döneminde benim ortağım idin, hem de ne hayırlı ortak idin, ne anlaşmazlık çıkarır, ne de münakaşa ederdin. Ha, demek ki ortak olunca da böyle olmak lazım. Bizim toplumumuz ortak iş yapma kültürüne sahip değil arkadaşlar. Bunu yenmek zorundayız. Ortak iş yapmak kültürü çok güzel, önemli bir şey. Ve bunun şartı da bu. Ne hayırlı ortak olmak lazım. Ne güzel söylemiş efendimiz, değil mi? Kunte <tüntü> şeriki fil cahiliye fe kunti <tüntü> hayır şerik. Hayır <fekun tüntü> şerik olmak lazım. Evet, ancak İslam ahlakına sahip olmak lazım. Fe kunti <tüntü> hayır şerik. Ne iyi bir ortak olmuştun sen benimle. Yani anlaşmazlık çıkarmaz, münakaşa etmezdin. Yani sürekli ya nereden tuttursam da bunu bir rahatsız etsem ya da münakaşa etsem bunu yapmazdın. Ortaklar böyle yapmadıkları zaman birbirlerini beslerler. Eğer böyle yap yapmazlarsa, hayırlı ortak olurlarsa Allah Teala bir hadisi kutsi de şöyle demiş. İnna <gülüyor> Allah yuul, ana sadesi Şerikin, ma lâm yekun ahadehma sahibu, fade xahanehu xarjumun beynihma. Değil mi? Allahın aradan çıkması ne demek ya? İşte o şirket iflah olmaz. Allah Teala bir hadisi kutside. İki ortak birbirlerine ihanet etmedikleri sürece üçüncüsü ben olurum demiş. Eğer onlar birbirlerine ihanet ederlerse ben aralarından çekilirim demiş. İşte demek ki ortaklık güzel bir şey ki Allah'ın arada olmasını e, teş, e, gerektiriyor. Allah Teala onu övüyor, arada oluyor, desteği oluyor ona. Ee, yine bir başka hadis şerif Abdullah ibn Mes'ud'dan nakledilen Bedir günü elde edecek karımetler hakkında Ben Ammar bin Yasir ve Saad bin bir vakas ortaklık kurduk Saad iki esir getir Ben ve Ammar bir şey getiremedik ortaklık ortaklıktır Bu e, hadisi daha sonra Süfyan sevdiği Abdan şirketi için delil kabul etmiş gelecek ne demek o Abdan şirketi? Yine e, yukarıdaki hadisin bir başka versiyonu hadisi i olarak değil, hadisi i Şerif olarak naklediliyor. يَدُ اللّٰهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَ فَا اِذَا خَانَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَ رَفَعَهَا Allah'ın eli, İki ortak biri diğerine ihanet etmedikçe Allah'ın eli desteği onların üzerindedir. İkisinden biri arkadaşına ihanet ederse Allah elini onların üzerinden çeker. Daha ne olsun? Evet. Demek ki Allah Teala onların mallarını bereketlendiriyor. Evet bu hadisler hadisi şirketin meşruiyetine ve hatta müstahap güzel hoş dinende övlenen bir şey olduğunu delili. Evet. Bu e, esasdan hareketle ha. Peygamberimizin şirketlerinden bahsetmiştik. Burada onlardan kimlerle de yaptığından bahsediyor. Bakın e, amcası Abbas'la e, eşi olmadan önce biliyorsunuz e, Hazreti Hatice ile İslam'dan önce e, eşi de olmadan önce ortaklık yapıyor. İslam'dan sonra da yine yapıyor bunu. Mudarabe ortaklığı o da gelecek ne demek. Evet. Allah demedi sanırsam ne diyor ya o ne demek tuğba? Bir şey anladıysam Tuğba bir şey söylüyor mu sonra arkasını getirmiyorsun. Anlamadık senin ne dediğini. Çay zaten akar, bir de akar çay demişler. Değil mi? Yedullahi diyor orada da. Yedullahi, yedullahi. Öyle mi? Ha pardon ben mi söyle yanlış söylemiş olabilirim? Pardon, pardon bir bakayım. Doğru haklısın. Nerede? İnallah diyor ya? Yok ya. Doğru söyledim ben. Doğruymuş benim dediğim. Bu hadisi kutsi. Peki, diğeri Yedullah şeklinde geçiyor. Bey, insanların şirket kurmaya yönlendiren sebeplerden bahsetmiştim zaten. Şimdi şirketlerin bölümlerine geçelim. Evet. Farklı şirket türleri var ve İstanbul Hukukunda da bu şirket türleri detaylı bir şekilde açıklanmış. Onların da her birinin kendine göre kuralları var. Şimdi öncelikle şirketler ibaha, mülk ve akit şirketleri olmak üzere üçe ayrılıyormuş. İbaha, mülk ve akit şirketleri. En temelde bu. İbaha, mülk akit. İbaha şirketi, buna aslında şirket denmez ama mantık şirket mantığı olduğu için ona da Şirket grubunda değerlendiriliyor, hukuki açıdan bir şirketmiş gibi değerlendiriliyor. Nedir ibaha şirketi? Ee, biz bizim e, kamusal alanda ortak kullandığımız şeyler de ortak malımız olduğu için orada şirket ortaklığımız var. Yani neden ben e, diyelim ki otobanı kullanabiliyorum? Çünkü onun e, benim de malım. Yani ama herkesin ortak malı. Yani mübah alan oluyor orası. İşte suyu ortak kullanıyoruz, elektriği ortak kullanıyoruz. Bunlar kamusal mallar. Kamu malları demek, yani herkesin ortak olduğu mallar demek. Dolayısıyla o açıdan ortaklık. Eskiden bir hadis-i şerifte, e, eskiden ortak olan üç şeyi şöyle e, tanımlıyor hadis-i şerif. İnsanlar üç şeyde ortaktır. Su, ot ve ateş. Ot tabii ki, yani... Serbest olan kamusal alandaki otlar, özel mülklerdeki değil, e, ateş aynı şekilde e, hava, güneş, güneşin ateşi yoksa kendinizin özel yaktığı değil ya da su bir de e, yani kamuya ait olan nehirdir, denizdir vesaire. bunlar Ortak mallardı. Tabi bunlar üzerinde bir takım özel mülkler, bir takım yapılar, bir takım tahsisatlar yaparak özelleştirildiğinde onlar bir takım harcamalar ve hizmetler karşılığında ücretlendirilebiliyor. Ama temelinde mesela elektriğe, suya biz para ödüyoruz ama niye ödüyoruz? Hani o altyapısı, hizmetleri yapılsın diye yoksa onda ortak olmuş oluyor hepimizin ortak malı oluyor ama biz onların bize tedarik edilmesi süreçlerine katkıda bulunduğumuz bulunduğu için elektrik şirketi ya da su şirketi ona para veriyoruz o hizmetlerine karşılık yoksa orijinalde şeyine karşılık ödemiyoruz. hizmet bedeli olarak alıyoruz Evet onlar bizim ortak olduğumuz mallar Aslında bizim malımızı bize veriyorlar aslında Tabi doğalgaz öyle değil, <gülüyor> petrol öyle değil. Onlar başka yerden satın alınıp getiriliyor. Bunlara ibaha şirketi deniyor. Ortak kullanılan alanlar. Mülk, ikincisi mülk şirketi demiştik. Yani malikiyet demek mülk. Mülk aslında milk. Arapçada milk deniyor. Mülk biraz Türkçe'de ve Arapça'da iktidar anlamına geliyor. Bu o anlamda değil, mülkiyet anlamındaki mülk. Yani bir şey üzerinde sahiplik kurmak. Bunun da bir şirket türü var. Nasıl olabilir? Yani herhangi bir Akit yapmadan iki taraf bir araya gelip bir akit kurmadan iki kişi veya daha fazla kişi bir malda ortak oluyorlar. Veya bir hakta ortak oluyorlar. İşte buna mülkiyet ortaklığı diyoruz. Yani bir iki taraf bir araya gelerek o ortaklığı kurmadı. Ama bir şekilde ortak oldular ona. Nasıl olabilir? Mesela bir malı satın alabilirler mirası olabilir, evet birlikte satın alabilirler ama şirket kurmak niyeti ve şirket kurma icap kabulü sözleşmesi yapmadan bir malı satın alırlar, ikisi ortak olur. Şimdi mülk şirketleri meydana geliş sebepleri bakımından, işte satın alma olabilir, hibe vasiyet olabilir, miras olabilir ya da mallar öyle bir karışır ki ayıramazsınız. Toz, çimento, süt bunlar karıştı mı biliyorsunuz petrol. Bunlar e, karıştığı zaman bunları ayıramıyorsunuz. Mesela şimdi bu tür karışımlar e, ayrılamayacağı için ortaklığa neden oluyor, mülk, ortak mülkümüz oluyor onlar. Burada biz akit kurmak niyeti yapmıyoruz. Karıştık, biri karıştırdı veya kendisi karıştı. Neyse, kaza karıştı. Fark etmez. <gülüyor> Şimdi mülk şirketinin çeşitleri bir konusu bakımından işte aynı şirketi olabilir, deyin şirketi olabilir. Ne demek aynı deyin? Yani bir mal beraber satın aldılarsa ya da bir eve beraber bir arsaya beraber mirasçı oldularsa bu şirketi aynı oluyor. Bir de e, deyin olabilir. Mesela iki e, kardeş babalarının alacağına e, ortak olabilirler. Alacağı ortak olmak. Babası vefat etti miras olarak alacak iki kardeşe kalıyor. Burada e, borç şirketi anlamında deyin e, olabilir. Tarafların rıza ve iradeleri bakımından mülk şirketleri ihtiyari ve icvari olmak üzere orada da ikiye ayrılıyor. Yani razı olarak mı karıştırdılar malı yoksa zorunlu cebri mi oldu? Şimdi ihtiyari olanlar birlikte malı satın almak, birlikte vasiyeti kabul etmek, birlikte hibeyi kabul etmek olabilir. Bunlar ihtiyari. Cebri olan da işte mirasta olduğu gibi ya da işte mal öyle bir karışabilir ki hiçbir şekilde bir e, ayıramazsınız zorunlu olarak iki iradenin dışında mal karışmış olabilir isteği dışında işte bunlarda cebri mülk şirketi adını alıyor mülk şirketinin e, diğer şirketlerden ayrıldığı en önemli özellik hükümlerinde ortaya çıkıyor hukuki sonuçlarında nedir o? Mülk şirketinde ortaklar birbirlerinin hissesini için yabancı hükmündedir. Sanki üçüncü şahıs gibi. Ee, ortak kız ama yabancı hükmünde. Ortağın izni olmak üzere hiçbir şekilde tasarruf edemiyorlar orada. Ancak tam yabancı da olmuyor. Mesela şufa hakkı falan olabiliyor. Değil mi? Ne demek şufa hakkı biliyor musunuz? Diyelim mesela bir e, evde iki tane sahip var. Birisi diyor ki ben hissemi satacağım. Önce, önce ortağına satman gerekiyor. Yani ortağa, istersen başkasına sat, ortağın gelip onu alabiliyor aynı fiyattan. Evet, ön alım hakkı diyoruz buna. İşte, tamamen yabancı da değil demek ki böyle hakları olabiliyor. Gelelim esas şirkete. Şimdiye kadar okuduklarımız yalancı şirketti. <gülüyor> ne demek bu yalancı şirket? Gerçek şirkete geldik. Yani onlar şirket ama tam şirket değil. Şirket esas olarak akit şirketlerine deniyor. Yani iki tarafın ya da daha fazla tarafın bir araya gelerek bir ortaklık kurması akit şirketidir. Sözleşmeli şirket yani. Hayır, önce ortağın. Akit şirketi dediğim gibi sözleşmeye dayalı bir şey. Yani bir İki veya daha fazla kişinin sermaye ve kar üzerinde kurdukları ortaklığa şirket, akit şirketi deniyor. Yani bir sermaye ortaya koyuyor veya bir mal ortaya koyuyorlar. Ya da işte emek ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki mesela işte biraz öncekinde olduğu gibi işte üç sahabi anlaşıyorlar. Savaşta ortak girelim diyorlar. Kim ganimeti Alırsa ortak olsun. Aldığımız bütün ganimetler ortak olsun diyorlar. Böyle de bir ortaklık kuruyorlar. Hiç mal sermaye yok ortada emekle. Ya da itibar ortaklığı olabilir. Yani kendi itibarlarıyla ortaklık kuruyorlar. Vücud denilen şey. Değişik türleri var. Evet. Şimdi akit şirketlerinin çeşitlerine gelirsek. Öncelikle bir şu açıdan ne hak ve sorumlulukların derecesi bakımından akit şirketi yani şeriklerin ortakların hakları ve sorumluluklarına bakarak akit şirketlerini e, mufavada inan şeklinde e, ayırıyoruz başka ne var mufavada var inan var İki grupta topluyoruz. Burada hak ve sorumluluklar bakımından ayırıyoruz burada. Mufavada nasıl oluyor bakalım hak ve sorumluluklar bakımından. Tabi icap kabulle oluyor. Yani o demek sözleşmeli. Bunu zaten bildiğiniz için onu söylemiyorum artık. Mufavada eşitlik manasına geliyor. Tabi sözlük manası bu. Şu demek yani biz öyle bir ortak olalım ki her açıdan malda ortak olalım. İki kişinin mallarında, tasarruflarında ve dinlerinde birbirine karşı eşit olmak kaydıyla kurdukları ortaklık. 2 veya daha fazla kişinin sermaye, tasarruf, kar ve sorumlulukta eşit olmak üzere kurduğu ortaklıkmış. Şimdi bu tam bir eşitlik şirketi. Bu şirkette şerikler yani ortaklar birbirlerinin hem kefili hem vekili kabul ediliyor. Yani birinin yaptığı diğerini bağlıyor birinin yaptığı diğerini temsil ediyor. Tam ortaklık olduğu için dinle eşit olmaları gerekiyor. Yani çünkü burada bütün şeylerde sorumlu olacaklar. Mesela gayrimüslimle Müslüman muvafakatı şirketi kuramaz. Çünkü ya gayrimüslim domuz alıp satıp bundan kar elde edebilir ve bu meşrudur onun için ama Müslüman için meşru değil. Ama aldığı her şey, yaptığı her şey diğer tarafı da bağladığı için gayrimüslimin domuz alım satımı Müslümanı da bağlamış olacaktır. Bu sebeple her açıdan eşit olmaları gerekiyor bu iki kişinin vekalet ve kefalet sorumluluklarının olabilmesi için. Biri diğerine sormadan hareket ediyor zaten. Evet genellikle zaten bu pek kurulmaz ama böyle bir ört varmış. İdeal ortaklık anlamında mezheplerden de zaten bunu kabul edenler var. Hanefiler, Malikiler kabul ediyor. Şafiler kabul etmiyorlar mufavada da. Mufavaza şirketi eşitlik esasına dayanıyor. Bütün tarafların sermaye, tasarruf, sorumluluk ve karda eşit olmaları gerekiyor. Bunun içinde şart, tabii ki öncelikle kefalet ve vekalet içerdiği için bali olacaklar, akıl bali. Müslüman veya kafir kendi aralarında kurabilirler ama Müslüman kafir birlikte kuramaz. Hem vekalet hem kefaleti içeriyor. Biri için yapılan ikrar diğerinde de bağlıyor. Müthiş bir bağlayıcı bir şey. Alacaklılar istediklerinden talep edebiliyorlar. Her birinin sorumluluğu diğerinde de bağlamış oluyor. Ortaklardan birinin aldığı mal şirket adına alınmış oluyor. Sadece istisna burada tabii aile ve çocukların geçim masrafları ile ilgili harcamalar onlar farklı. Onlarda farklılık var. Mesela muvafak müfawaza şirketi ortaklarından birine mesela miras kalsa ya da bir bağış alsa Mufavadayı bitiriyor bu. Çünkü bir taraf fazladan yeni bir mal alıyor. Yani fiilen uygulanması neredeyse imkansız en ideal ortaklık türüne mufavada deniyor. Kağıt üzerinde bir ortaklık gibi bir şey diyebiliriz. Ama gerçekte fiilen uygulanması çok zor. Evet esas şirket sorumluluk, hak ve sorumluluk bakımından esas şirket inan şirketidir. İslam hukukunda ne demek inan şirketi? İnan e, işte üzengi, bir şey şey gem, hayvan tutan gem anlamına kullanılıyor, hapsetmek anlamında, tutmak anlamına geliyor, e, birinin diğerini tutması anlamında, o anlamından hareketle ıstila olduğu e, söylenebilir. E, esas olarak inan şirketi şu demek, iki ve daha çok kişinin eşitlik şartı aranmadan Mufavada da eşitlik şartı vardı ve birbirlerinin kefili olma şartı olmaksızın, yani kefillik de yok, belirli veya genel nitelikli ticaret yapmak ve karı anlaşılan oranında paylaşmak üzere işte genel nitelikli ya da belirli spesifik nitelikli genel de olabilir, yani her türlü ortaklık diyebilirler. Her türlü işte yahut belirli bir işte. Yani mesela işte ne bileyim e, demir alım satımında belirli bir işte veya genel nitelikli yani her türlü alım satımda ve karı da anlaşılan oranda paylaşmak üzere. Demek ki baştan anlaşılacak. İşte böyle ortaklıklara inan ortaklığı deniyor. Buradaki e, tabii zaten zararı söylememe gerek yok. Şirket Kârda da zarardı da ortaklık demektir. İki ve daha çok kişinin eşit iki veya daha çok kişinin eşitlik şartı aranmadan ve değil veya ve birbirlerinin kefili olmaksızın belirli veya genel nitelikli ticaret yapmak. Ve karı anlaşılan oranda paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa inan ortaklığı denir. Mufavadadan ayıran en önemli şey, o şu eşit değil. Ortaklar. Karlar farklı olabilir, böyle de şart koşabilirler. <gülüyor> i̇şte bu biraz bugünkü anonim ortaklıklara benziyor. Anonim ortaklık biliyor musunuz? Aşağıda değinecek. Belki değiniyor. Kefil olmuyor tabii ki. Vekil oluyor ama. <gülüyor> Hayır. Şiir hatlarında yazan anonim isimsiz demek. Kelimenin anonimin manası isimsiz demek. Yani şairi bilinmiyor demek. Bir bekle bakalım sonuna Elif ya, bir dur ya. Evet. Anonim, yani artık isimler önemsiz hale geliyor. İnanın hüküm ve şartları, yani belli şartlarla inan geçerli oluyor yani ortakların hepsinin çalışması gerekiyor mu? kar ve zararda eşitlik nasıl olacak paylaşım nasıl olacak gibi konularda bir takım farklar var şimdi 3 noktada bir ortakların çalışma şartı inan şirketi ortakların tümünün şirkette tepkiyle çalışacakları şartı üzerine kurulabileceği gibi birinin çalışıp diğerinin çalışmayacağı şeklinde de olabilir Mesela belirli bir sermaye ile ortaklık kuruyorlar. Ama işleri biri yürütüyor. Diğeri şirkette hiç ilgilenmiyor olabilir. Buna göre kar konuşabilirler. Bu mümkündür, caizdir. Yani iki tarafında çalışma şartı yok yani. Koşabilirler de olmayabilir de. İkincisi kar ve karı nasıl paylaşacaklar Bunun belirlenmesi gerekiyordu biliyorsunuz. Bunu da nasıl belirleyecekler? Nisbi, oransal olarak belirleyecekler. Yani diyecekler ki kar 50-50 ya da yüzde 2 yüz yüzde 40 %20, yirmi yüzde seksen yüzde on gibi böyle dilimlerle e, karları belirleyebiliyorlar gelin gelelim bakın. Maktuğu yani yani önceden belirlenmiş, yani yazıyor zaten orada, miktarı önceden belirlenmiş karlara. Yani diyor ki, ben diyor her zaman her ay 10 lira alırım buradan. Böyle yok, oransal alman gerekiyor. Çünkü zarar da edebilir. Her ay 10 lira alırsan onun zar mı, zarar mı kar mı onu bilemezsin nisbi olması gerekiyor yani karın şu kadarı yüzde işte bilmem şu kadarı gibi oransal olması gerekiyor makdu olmaması gerekiyor makdu koşarsa faiz oluyor orada çünkü kesin kısım bir şey koşmuş oluyor orada evet faizi işleme dönüştürüyor çünkü o farklı kar alabilirler mi? Evet. Yani e, Hanefilere göre farklı kar alabiliyorlar. Malik ve İmam Şafi e, bunlar e, sermayenin oranına göre kar olacağını söylüyorlar. Böyle bir şart koşulmuş olsa bile diyorlar. şartla verilir, Kar ortak e, sermaye oranında dağıtılır deniyor. Yani sermaye nasıl konulmuşsa öyle dağıtılır deniyor. Fakat Hanefiler ve Hanbelilerin burada daha esnekler onlar haklılar. Niye? Çünkü bir taraf daha çok ticaretten anlıyorsa ben onunla ortak olduğumda o benden fazla alacaktır tabii ki. Yani ben anlamıyorum dışarıdan sadece eşit para koydum diye işin ortağı olamam yani. Tam eşitlik olmaz sermaye oranında. Katılım bankalarında kar oranı önceden belli oluyor. Bu caiz değil. Kim de o önceden belli oluyor? Tabii ki caiz değil. Belli olduğunu kim söyledi? Yüzde de olsa önceden belli olamaz arkadaşlar. O yüzdeyi karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi katılım bankası şöyle ilan eder. Katılım bankası der ki ben bu parayı işleteceğim. Bu paranın yüzde sekseni benim. Kârın yüzde yirmisi senin, sana vereceğim der. İşte oran dediğimiz bu. Anladınız mı? Yoksa önceden ben sana senin paranı yatır, senin paranın her ay yüzde on fazlasını sana vereceğim diyemez yani. O faize girer. Kar payı kesinleştirerek söyleyemezsin. Yatırılan paranın belli bir oranı değil. O para kar ettiği için o paranın o karının bir kısmı sana geliyor. Bir kısmı da şirkete kalıyor. Evet demek ki Hanefiler ve Hanbeliler kar oranlarını taraflar farklı belirleyebilirler diyorlar. Sermaye eşit bile olsa karlar farklı konuşulabilir. Bu daha esnek ve daha ticarete uygun. Yalnız bir taraf e, düzenli olarak oradan fazladan pay alabilir mi? Alır. E, mesela çalışıyorsa çalışmasının karşılığını alabilir. Ücret olarak al alabilir. Bunlar da mümkündür. Yani ben her ay e, şu kadar ücret olarak alacağım diyecek ama. Kar olarak değil. Kar konuşulan oranda olacak zarar dağıtılırken tabi zarar sermaye oranında oluyor. Yani orada artık e, önceden belirlenmiş yani parayı kaybedersek e, zararın e, kar oranı diyelim ki mesela e, eşit para koydular. Eşit para koyuyorlar. Ama anlaşmada diyor ki karın %60'ı A şahsın %40'ı B şahsın. Bunu diyebilirler karda. Ama zararda bunu diyemezler. %60'a %40 olan kardaki ortaklık zarar olduğunda %50, %50'ye döner. Eşit koydukları için sermaye. Tamam. Ücret başka bir şey. Ücret çalıştırdığınız bir işçiye de verdiğiniz bir şey. O da çalıştığı için biri çalışıyor, biri çalışmıyor mesela. Ücret şart koşabilir. Şimdi bu mufavada ve inan şirketi şirketteki hak ve sorumluluklar bakımından bir farklı bir de sermayenin mahiyeti bakımından da akit şirketleri farklı türlerde ayrılıyor mal şirketi envan veya bir de şirketi vücu vardı veya şirketi amel mal emek ve kredi vucu üç tane oluyor Mal, emek ve kredi. Şirketi emval, şirketi amal, bir de şirketi vucu. Şurada. Hı, tamam. Üç tane. Ne demek şimdi bakalım. Sermayenin mal olduğu şirketler. Yani iki tarafın para, mal, e, işte e, ticaret e, eşyası ortaya koyarak kurdukları şirketler, kar ve zararı işte belirli oranda e, işte inan şirketi ise inan, muhafazalı ise muhafafazaya göre kurdukları şirket. Ama mal koyarak orada, bir sermaye koyarak kurdukları şirket. İşte e, bunlar da burada bir takım şartlar aranıyormuş. Nedir onlar? Taraflarda aranan şartlar var. Vekili konumdadırlar. Eğer tabii e, inan inan ve mufavada da her ikisi de vekil olabiliyor. Vekildeki şartlar burada da geçerli. Vekaletle ilgili. E, sermayede aranan şartlar. Belirsizliğin olmaması gerekiyor. Yani nasıl bir sermaye olacak? Belirsizlik ol, olmayacak. Bu zaten herhangi bir akit, e, e, makuduna aleyh, mahal ya da konu, akdin konusu olan her şeyde aradığımız bir şey. Yani belirsizlik olmayacak. Daha sonra kavgaya neden olan ayrış ayrı, ayrılırken, ayırmayı imkansız kılan bir mal olmayacak. Üç şey sermaye olarak kabul ediliyor. Para, ticaret eşyası olan mal emek ve kredi itibar şimdi müşareke şirket mal üzerine kurulan bir ortaklık Malla ilgili e, nakit para ve bir de para dışında mülkiyete konu olan diğer mallar. Hepsi şirkete konu olabiliyor. Şimdi dolaşımdaki nakit para, altın ve gümüş bunlarla yani veya bizim bugün kullandığımız paralar bunların müşareke mal üzerinde ortaklık kurma anlamında bir ortaklığında herhangi bir tereddüt yok. Ticaret eşyasının sermaye olması konusunda biraz farklı görüşler var. Onlardan bahsediyor burada. Ticaret eşyası üzerinden e, mal şirketi müşareket e, kurulabilir mi şeklinde. Kar ve zararın tespitinde bir zorluk olacağı için bunu söylüyorlar. En iyisi o yüzden e, paraya çevrilerek şirketin kurulmasıdır o malların. Bu, bunu teşvik ediyorlar. Kar'da aranan şartlar. sermayesi oranında kar alıyor, genel kural bu. Ama önceden anlaşırlarsa o ara oranlarda kar alabiliyorlar. Yukarıda söylediğimiz gibi, maktu bir ileri, şart ile sürülemiyor. Bunları söylemiştik zaten. Evet, ee, mal üzerindeki ortaklık olabilir ya da amel üzerinde ortaklık olabilir. Ee, şirketi amal deniyor, şirketi ebdan şirketi tekabbul ve şirketi sanayi şeklinde e, adlandırılabiliyor bunlar, e, yapılan işin türüne göre. Yani evden bedenler demek. İnsanlar bedenleriyle çalıştığı için iki kişi bedenleriyle çalışarak bir iş üretirler. Birisi daha çok yapar, biri daha az yapar ama anlaşmışlardır, ortak yapacağız. Ortak Sonuçta e, kazancımız ortak olacak demiş olabilirler. Ya da amelleriyle, emekleriyle, buna da o açıdan şirkete amel deniyor. Şirketi takabbul, birbirleriyle e, kabulleşmeleri, herhalde o mu, onu mu kastediyor? Bir de şirketi sanayi, ile üretim, yani bir şey üreterek oturup e, işte ayakkabı elle üretiyorlar, eskiden olduğu gibi. Ayakkabıyı elle ürettiklerinde ortak ayakkabı üretip, üreticisi bunlar, e, bunda ortak olabilirler. E, yaptıkları işten, amelden doğan bir ortaklık bu. Burada ortaya bir sermaye koymuyorlar. Belki sermayeyi birisi getiriyor, ayakkabıyı, malzemesini şusunu busunu birileri getiriyor. Onlar sadece çalışarak, emeklerini ortaya koyarak ondan bir kar, kar elde ediyorlar ve işte o karda ortaklık yapıyorlar. Bu Hanefilere göre caiz bir ortaklık. İmam Şafii bunu kıyasla aykırı gördüğü için caiz görmüyor. Hanefilerden Züper de böyle düşünüyormuş. Onlar sadece malda ortaklık olur, amelde ortaklık olmaz demişler. Bir de bu amel ya da emek şirketin hükümleri sonuçlarına bakalım ne var orada? İster yarıya ister üçte ikiye yani oransal olarak paylaşabiliyorlar zarar çıkarsa şarta göre neyse zarar ortak oluyor. Yani karı 3'te 2'si paylaşıyorsa zarar da aynı şekilde mi paylaşılıyor? İşi oran istendikleri oranda Evet doğru Tamam iş o, o, üstlendikleri oranda oradan da zarar da ona göre e, ödenir diyor Onun dışındaki şartlarda diğer e, inan şirketindeki vekalet vesaire bu şartlar Burası da burada da geçerli emek de bir inan şirket, şirket türü olabilir e, üçüncü bir şirket türü de e, itibar ya da kredi vücu şirketi yani Vücuh yüzler demek, e, şirketi mefaliste deniyor buna, e, yani müflis, parasızların şirketi, itibarlarını kullanarak e, bir e, kredi alabiliyorlar. Mesela e, piyasada yüzü olan birisi gidip e, malı olan birisine diyor ki ben senden diyor şu kadar malı alayım diyor. Ee, sonra piyasaya gidiyor satıyor mesela sonra ondan elde ettiği e, karı anlaştığı e, oran ana parayı da götürüp adama teslim ediyor. Mesela bu, bu itibarıyla bir şey almış oluyor. İki insan itibarlarını ortak edebilirler ve buradan bir şirket kurabilirler itibarlarıyla amelleri gibi itibarlarını da ortaklık konusu yapabilirler. Bu da yine Hanefilerin bu Hanefiler piyasa mallarına, piyasaya çok uygun işlerle uğraştıkları için onlar çeşitli şirket türlerini de meşru kabul etmişler. İnan da olabilir, müfavada da olabilir. Eşit olmaları şart değil. Yani anlaşmalarına bağlı. hisse ile kar oranları orantılı oluyor. Aynı yukarıda olduğu gibi. Evet. Şimdi burada iki tarafta itibarını koymuştu. İki tarafta amelini koymuştu. İki tarafta sermayesini koymuştu yukarıdakilerde. Başka türlü şirketler de var arkadaşlar. Emlakçılık ne demek? İki emlakçının ortak olması mı demek istiyorsun? Olabilir. Evet. Farklı cins sermayeler. Yani bir taraf itibarını, bir taraf malını koyuyor. Bir taraf amelini, bir taraf parasını koyuyor. Bir, bir tarafta emek bir tarafta sermaye emek sermaye ortaklığı bunlar farklı cinsler böyle ortaklıklar da var bunların birincisi ve en yaygın olanı ve bugün de en çok kullanılanı geçmişte de en çok kullanılanı mudarebe şimdi sen biraz fazla paran olunca ne yapayım ben bunu evde saklayamam diyorsun değil mi? vayde çok paran olduğunda ne yapıyorsun? götüreyim Katılım bankası var. Oraya yatırayım diyorsun değil mi? E sen şimdi paran var ama bir şey yapmıyorsun. Sadece paranı götürüp oraya yatırıyorsun. O ne yapıyor? O parayı çalıştırıyor, ticaret yapıyor onunla. Kar elde ediyor. Sonra sana o kardan bir kısmını veriyor. Sen ne yaptın? Ne çalıştın ne bir şey ettin. Sadece parayı verdin ona. O senin ortağın olmuş oldu parayı oraya bıraktığın için. Banka senin ortağın. Siz bir kar oranında anlaştınız dedi ki banka yüzde seksen karı ben alırım yüzde yirmiyi de sana veririm paranı çalıştırınca. Senin paranı çalıştırıyor ama yine de oranın yüksek büyüğünü kendisi alıyor e tersinde anlaşabilirsin paran çok büyük olur dersin ki al benim paramı çalıştır tabi şu anda fiilen öyle gidiyor da ama sen büyük paralı sahibi olsan o zaman istediğin şartı koşarsın istediğin şartı koşabilirsin büyük sermayen olsa dersin ki tamam benim paramı çalıştır yüzde seksen benim yüzde yirmi senin bunu yapanlar da var. Bunlar bu risk sermayesi şirketleri bugün öyle yapıyor. Özellikle Silikon Vadisindeki yüksek teknoloji içeren buluşlar yapan kişilere emekleriyle bir takım yatırımlar yapıyor. Büyük para sahipleri mesela şeyler gibi, Soros gibi, George Soros gibi kişiler paralarının bir büyük bir kısmını bir kısmını ayırıyorlar. Diyorlar ki bu parayı yeni bir teknoloji geliştirecek bir beyne yatıracağım. Birisi mesela e, Silikon Vadisi'nde yeni bili bilişim teknolojilerinde yeni bir konsept geliştiriyor. Mesela o, o, o, o kişi emeğini ortaya koyuyor. E, parayı da şey veriyor. George Soros veriyor. Ama tabii paramın, büyük parayı o verdiği için diyor ki %80 karı ben alırım bu kuracağımız şirketten, %20 de sen, e, şimdi birisi sadece zekasını ve bilgisini ortaya koyuyor, diğer taraf da büyük bir para koyuyor ortaya. Böylece venture capital dedikleri, e, risk sermayesi dedikleri bir şirket türü bu mudarebe. Bir taraf parayı koyuyor, bir taraf e, emeğini veya beynini ya da ticari kabiliyetini koyuyor. Bunu anlamaya çalışın. Bırakın başka başka sorular sormayı. Konuyu anlamaya çalışın. Anladınız mı? Bu darebe nasıl bir şey? Bir taraf parasını koyuyor. Bir taraf da ya ticari zekasını ya uzak mesafelerden kervan ticareti yapıyorsa uzak mesafelerden ticaret yapmak kabiliyetini ya da zekası, teknoloji zekasını kullanıyor. Ee, bir şey geliştiriyor. Bunun gibi yani bir taraf emeğini ortaya koyuyor, diğer taraf parasını ortaya koyuyor. Bu iki farklı cinsin ortaklığına mudarebe deniliyor. Mudarebe ilk uzak mesafe kervanlara katılanlara, e, la beraber yapıldığı için oradan geliyor. Darabe fi e, seyahat etmek yolla, e, demek e, şeyde. Mudarebe de seyahat şirketi gibi bir şey. Yani uzun Mesafe. Mesela Peygamberimiz zamanında e, Mekke'den e, Yemen'e ve Şam'a kervanlar giderdi ve o kervanlara e, birileri işte e, parasıyla parasını Mekke'de kalan Hazreti Hatice parasını verirdi. Peygamberimiz daha gençken o kervana katılır. Şam'a giderdi. O parayı orada alır satar. E, bir, şey, bir takım mallar alır. Onların karını getirir. Mekke'de satarlardı. İşte bu kar bu aralarında orantılı bir şekilde pay edilirdi. bu ortakla mudarebe deniyor. Evet. Mukarada kraw ortaklığı da deniyor buna bazı kitaplarda. Bir tarafın sermaye, diğer tarafın emeğini koyarak kera ortak olmak üzere yaptıkları akit. Şafiler Hamiller şöyle tarif etmiş: Bir mal malikin ticaret yapmak üzere müteşebbise bir mal vermesi ve şart koştukları orana göre karını ora, aralarında ortak olması, sermaye e, malikiler, sermayedarın karın belli bir oranı kendisine ait olmazdır, belli bir miktari sermaye ticaret yapmak için başkasına vermesine lüvattı olan bir hakittir demiş. Yani küçük farklarla aynı şeyi kastediyorlar. Ticaret yapmak oluşacak kar anlaşmalarında paylaşılacak. Emek sermaye ortaklığı olmuş oluyor bu. Evet, dediğim gibi Peygamberimiz bunu yapıyor. Ee, ayrıca ayetlerde bazı ayetlerin ona işaret ettiği var sayılıyor. Ee, bunun meşru olduğuna dair e, çokça şey var ama en azından gayrimekşu olduğunu gösteren herhangi bir şey yok. O yüzden de en azından mubahdır. Bir takım şartlarla geçerlilik kazanıyormuş. Üç ana başlıkta taraflarda aranan şartlar var. Mudarebe başlangıçta ödünç veriyorsun. Yani sermayenin işletilmesi süresi süresinde o parayı verdiğin paraya vekili oluyor, ee, çalıştıran kişi mudarip. Sonra kar meydana geldiğinse ise ortaklık oluyor. Şimdi başlangıçta ödünç. Nasıl? Ben sana parayı veriyorum, sen gidiyorsun kervana katılıyorsun, ödünç, para elinde ödünç. Sonra e, o sermayeyi işletirken benim adıma o parayı kullanan vekil oluyorsun. Dolayısıyla vekalet kuralları geçerli. En sonunda da kar ettiğin zaman e, hem emanet e, ödünç olduğu için e, emanet hükmünde, hem vekalet durumu var. Bir de kar meydana geldiğinde de ortak olmuş oluyoruz. Artık o kayda, karda ortak olmuş oluyoruz. Demek ki sermayedar, parayı veren müvekkil oluyor. İşletmeci vekil, sermayenin kendisi de işletmecinin elinde emanet olmuş oluyor. Bu sebeple de hem vekilde ve müvekkilde aranan şartlar burada da geçerli. Ayrıca sermaye sahibi veya mudarip birden fazla da olabiliyor. Buna da bir sakınca yok. Nitekim bugünkü bankalarda milyonlarca para veren ya da farklı çalıştıranlar, bir tane veya çok ortaklı çalıştıranlar olabiliyor. Sermayede aranan şartlar bir kere nakit olacak, şeyde olmuyor. Bazı mezheplerde para dışındaki ciyali mallarda da mudarebe olur demişler. Ama prensip olarak mezhepler para e, olmasını şart koşuyorlar. Belli olacak ne kadar sermaye, miktarı, cinsi vesaire her şeyi belli. Yani bir risk olmayacak, cehalet, karar olmayacak. Ayrıca da para teslim edilmiş olmalı ki mudarebe akdi gerçekleşmiş olsun. Karda aranan şartlar kar oranı da belirlenmiş olacak önceden. Ne, ne alacaklar yani oranlar ne olacak? Ayrıca da makdu olmayacak. Oransal olacak. Mesela şöyle derse ki ben sana bu parayı verdim. Ee, dolayısıyla e, ne yaparsan yap bu parayı yüzde on artırmış olarak bana getireceksin. Diyemez. O zaman mudar, e, şirket olmaz. Değil mi? Evet. Mudarabenin çeşitleri sınırsız mudarabe. Müteşebbis sermaye işletirken herhangi bir zaman, yer, ticaret çeşidiyle sınırlamıyor. Bunlar sınırsız. Bir de sınırlı var. Yani belirli bir zaman. Diyor ki şu zamanda kervan gidip gelinceye kadar ortağız. Ya da mekan şurada yaparsan. Ya da şu mal, şu ticareti, şu mesela demir alım satımında olursa. Ya da kişiler de sınırlandırılabilir. Yani kimlerle alışveriş yapılacak? Onlar da sınırlandırılabilir. Bunlar da sınırlı müdarebe deniyor. Bu e, kapsam bakımından işletmeciler bakımından doğrudan müdarebe, dolaylı müdarebe. İşletmecinin bizzat kendisi veya görevlendireceği kişiler sermayeyi yatırıma dönüştürdüğünde doğrudan. Dolaylı ise işletmeci sermayeyi bizzat kendisi işletebileceği gibi üçüncü şahıslara da ticari ortaklık kurabilir. Bunlar dolaylı mudarebe oluyor. Yani bir kişi bir tarafta e, bir mudarip var, sermayedar var. E, diyelim e, Betül Dudu. Betül sermayedar, Dudu mudarip yani işletecek olan parayı kişi değil mi? Sonra Dudu tutuyor, diyor ki ben bir de kim var orada bakayım, Esma'ya. O da Esma ile aynı şirket ilişkisini kurabiliyor. Ona işlettiriyor malı. Böyle de olabilir. Dolayısıyla onların arasında da olabilir. Bugünkü bankaların yaptığında dolaylı mudarebe var. Nasıl oluyor? Mesela şimdi paraları sizden topluyorlar mudarebe olarak ve oranda anlaşıyorsunuz. Milyonlarca kişiden parayı topluyorlar. Her biriyle mudarebe akdi kurmuş oluyorlar. Sonra kendileri de o parayı kendileri işletmiyor. Götürüyorlar. Bir şirkete veriyorlar. Borç veriyorlar. Onunla da mudarebe yapabilirler. Böylece dolaylı muda, e, mudarip orada dolaylı olmuş oluyor. Doğrudan e, işletmiyor yani. Alt şirket gibi evet. Bir de muzara var. Bu ziraat daha çok zirahi muamelelerde yapılan e, e, yarıcılık denilen e, türü yani ticaret mudarabenin e, şeyde de yap, yapılabiliyor toprakta da yapılabiliyor yani e, tarım e, ziraat e, yapım e, kar zarar ortaklığında da olabiliyor yani bir taraf tarlayı veriyor bir tarafta işletiyor sonra ondan oransal olarak şey yapıyorlar. Faydalanıyorlar ama bu e, Ebu Hanife'nin e, pek sakıncalı gördüğü bir şey. Diğer görüşler daha çok e, esas kabul edilmiş ama belirli şartlar var. 8 taneymiş muzaraanın şartı. Arazi zırata uygun olacak, ortakçılığı yapmaya eğil kimselerin olması gerekiyor. Sürenin belirtilmiş olması, Tohumu kimin vereceği, ekilecek tohumun cinsi ve miktarı, tohum sahibi olmaya çalışanın hissesi, araziyi ekecek olan tarafa teslim etme, elde edilecek ürünün paylaşması şekli vesaire Bunlar hepsinin belirlenmesi gerekiyor çünkü riskli bir alışveriş bu. Müsakat da yani sulamadan geliyor, muamele de deniyor buna. Bir taraftan ağaçlar, diğer taraftan da bakım olmak üzere ve meydana gelecek meyveyi aralarında paylaşmak üzere kurdukları ortaklığa müsakat deniyor. Yani sulama yoluyla ağacı sulayarak yapıldığı için müsakat denmiş. Yine Ebu Hanife bunu sahip görmüyor ama Hanefi mezhebi imameyne uyuyor bu konuda. Geçerlidir. Meyve ortaklığı, ziraatta veya bağ bahçe ortaklığı. Yine emek ve sermaye olmuş oluyor bunlar. Müzarağının hükümlerine tabi. Evet, şimdi fıkıhtaki şirketleri bizim bugünkü e, gördüğümüz şirketlerle karşılaştıran bir bölüm var. E, burada şirketler, işte e, günümüzde e, çok e, farklı e, türler e, ortaya çıkmaya başladı. İşte tek kişilik işletme bir de şirket. İki türlü müessese var. Bir tek kişilik işletmeler var. Bir de ortak işletmeler var. Önce En temelde böyle bir ayrım var. Şirketler, yani birden fazla kişilerin ortak olduğu işletmeler... Bunların ki bunlara bugün şirket deniyor. Şimdi bu geçmiş şirketlerle bugünkü şirketleri ayıran en önemli özellik şu arkadaşlar. Geçmişte şirketler şirket ortakları belli oluyordu. Belirli kişiler. Ve her biri kendisi olarak sorumlu. Bugün ise çok ortaklı şirketler, anonim gibi çok ortaklı büyük şirketlere dönüştüler. Ve çok sahipli şirketler. Burada sahibi belirli olmayacak kadar çok olabiliyor. O 10.000 kişi, 100.000 kişi mesela borsada her hisse alan o şirketin bir ortağı olmuş oluyor. Çok sahipli şirketler. E şimdi bu şirketler biraz geçmişteki şirketlerden farklı olarak Artık kendi başına var olan tüzel kişilik şirketleri oluyor. Ee, İslam hukukundaki şirketler ise sahipleri belli ve şirketin e, ortaklarının sorumlu olduğu şirketler oluyor. Tüzel kişi şirketlerde ortaklar sorumlu olmuyor. Ortaklar e, eğer bir suçları varsa sorumlu oluyorlar. Onun dışında e, şirketin kendi şahsı, manevisi var, o sorumlu oluyor. En önemli e, temel fark bu. Yani geçmişteki şirketle bugünkü şirketlerden. Bunun tabi çeşitli nedenleri var. Şirketlerin büyümesi, e, sermayelerin büyümesi, e, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması, devletler üstü büyük şirketlerin ortaya çıkmasından kaynaklı bir şey. Şimdi burada e, günümüz hukukunda şirketlere dair bölümler var. Bunları okursunuz. İşte adi şirket, ticari şirket, işte yukarıdakiler daha çok fıkırtakiler adi şirkete benziyor. Ticari şirketler işte şahıs şirketleri olabilir. Yine fıkırtaki e, inan şirketi gibi vücut şirketi gibi. Bir de kolektif ve komandit şirketler var. Ortakların sorumlu olmadığı şirket türü. Bir, dakika. bir ticari işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür. Ortakların sorumluluğu sınırlandırılmıyor. Tamam. Komandit şirketlerde ise ortaklardan bir kısmı sınırsız sorumlu, diğer kısmı ise sınırlı. Sermaye payı oranında sorumlu olduğu şahıs şirketi. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklara komandite ortak, sınırsız olanlara da komanditer ortak deniyor. Bunlar önemli değil o kadar arkadaşlar. Sadece bir fikir vermek için okursunuz. Bunlar e, sizi doğrudan bağlamıyor. Evet. E, sermaye şirketleri, limited, anonim, işte burada geçiyor anonim şirket. Ne demekmiş anonim şirket? Paylara bölünmüş temel sermaye ile en az 5 veya daha çok kişi tarafından kullanılıyor. Borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla Sorumlu olan ortaklıklara anın şimdi anonim şirketlerdir. Anonim şirketin en önemli şey şöyle sıralanabilir. Ortak sayısı 5 en az 5 olacak. Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüş olacak. Şirketin üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu şirketin mal varlığı ile sınırlı olacak. Yani manevi şahsıyla ilgili. Bu işte daha çok bugün kullanılan şirketler. Evet. Şirketler şirketlerle günümüzdeki şirketlerin mukayesesine de zaten kısaca değindik. En önemli şey bu tüzel kişilik kavramı şahsı manevi kavramının ortaya çıkmış olması bu artık İslam hukukundaki modern şirketlerde de dikkate alınması gereken ve yavaş yavaş İslam hukukçularının da artık kabul ettiği bir yapı bu tüzel kişilik yapısı farklı bir noktaya doğru gitti 20. yüzyılın başından itibaren şirketler farklı bir nitelik kazandığı için e, o tüzel kişilik kavramı, e, modern kapitalist toplumlardaki sermayenin büyümesiyle beraber e, sermayeyi büyütme kaygısıyla ortaya çıkmış şirket yapılarına deniyor. E, dolayısıyla İslam hukukunda da yavaş yavaş e, büyük sermayeli şirketler ortaya çıktıkça bu fikir kabul edilmeye başlandı. Evet arkadaşlar bu kadar yeter ya çok konuştuk. Bu, siz bana yavaş yavaş anlattırdınız ama ee, bu da yorucu oluyor, bu kadar e, yavaş anlatınca. Ben yoruldum, siz yorulmadınız mı? Haftaya 8. üniteyi yapmayacağız. Haftaya ders yok. 8. haftayı vizeden sonra yapacağım, telafi olarak. Tamam. Yok diyorum haftaya var diyorlar diyor ya. Ben yok diyorum ya ben yapmayacağım. Başka sınıflar yapabilir. Sekizinci haftadan vize de sorumlu değilsiniz. <gülüyor> Kirpi eti bilmiyorum ne bileyim sorun bir fetva yerine bakın, kirpi eti helal midir değil midir hatırlamıyorum, kirpi ne ki? Genel olarak helaldir herhalde bir şey değilse, leş yemiyorsa salyangoz değil, Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsın. Tükenli olmasının önemi yok. Biliyorum canım kirpi. Şakasına söyledim. <gülüyor> Nahir dedim ya. Öyle mi? Kesin. Bir şey olmaz. Kullan. Tamam. <gülüyor> evet. Peki arkadaşlar, hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Soruları al, al, bir dahaki sefere soruları sorabilirsiniz ama sessiz sormak şartıyla. Yazarak soranlara cevap vermeyeceğim. Pek hadi görüşürüz